Dergi. Belki akşamlar Açık Radyo burası ve Açık Dergi programım başladı iksem ayıtına ben. Tek masalarda Serhat Çolak, Ömer Şahin ve Andrei Gritskulah birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Açık Dergi. 14 Nisan tarihli yayında bu akşam sizlere bir kent akvimi sunmayacağım. İlk yarım saati, ilk bölümümüzü bir çağrıya ayırıyoruz. Mart ayının başlarında kurulan Türkiye saf Kolektifi'nin çağrısı olacak. Bu geçtiğimiz günlerde elimize ulaşmış vaziyette Türkiye'de ve dünyada bir hayalet dolaşıyor. Koronanın hayaleti Türkiye'deki sağaflar üzerinde de dolaşmakta. Hepimiz bütün esnaflar gibi Dükkanları kapatıp leve çekilmek zorunda kaldık. Dükkanlarında mütevazı ticaretlerimizle uğraşmaktaydık. Oysaki bununla birlikte kitap dostları, sahaf dostları bizi yalnız bırakmadılar. Bunu da mümkün olduğu kadar genişletmek istiyoruz. Bu yeni buluşmaları diyor kolektif. Sahaf esnafı, çizgi romancılar, efemer acılar, filatelist ve numizmatikçiler, küçük objeciler, İkinci elciler, seyyar kitapçılar, gündelik yaşayan nakit, sermaye ve birikimi olmayan ticaret erbabı malumunuz. İşte bu nedenle dükkanları kapalı olunca hali hazırda zor olan ekonomik koşulları da ekonomik sistemde de iyice dar boğaza girmiş vaziyette ama Mart ayının başlarında kurulan Türkiye. E, sahaflar kolektifi buna bir tür çözüm üretmek amacıyla başlatılmış. Sahafını korum kitap aşkına başlığını taşıyan bu kolektiften bu akşam bir konuğumuz var. Şimdi onun sesine kulak vereceğiz. Sahaf Nedret İşli Açık Radyo'da. Açık Kıymetli kitap dostları, sizleri Türkiye Sahaf Kolektifi adına Sevgiyle selamlıyorum. Bugün size 2 Mart 2020'de kurmuş olduğumuz Sahaf Kolektifi adına bildirimimizi paylaşmak, sizlere bilgi sunmak ve de geçmişten geleceğe sahafların durumuyla ilgili olarak bilgiler sunmak için karşınızdayım. Bilindiği üzere memleketimizde var olan zaten sıkı ve kötü ekonomik koşullar sahafların belini çok bükmekte ve sahafları Zor şartlarda yaşamaya mahkum etmekte idi. Son bir ay, bir buçuk aydan beri memleketimizde etkisini sürdüren koronavirüs hadisesi sonrasında pek çok dükkanın kapandığı gibi, pek çok esnafın perişan olduğu gibi, pek çok sanat erbabının mesleklerinden men edildiği gibi sahaflar da doğal olarak dükkanlarını, maişet kapılarını kapatıp, Evlerine çekilmek durumunda kaldılar. Biz zaten kötü giden işletme gelirlerimizin verdiği bir karamsarlıkla bu hadiseden etkilenmemek için mecburen kepenklerimizi kapatıp şahsi sağlık sorunlarımızı ön plana çıkararak evlerimize pek çoğumuz çekildik. Bu çekilme se sebebiyle pek çok esnaf arkadaşımız, sahaf dostumuz, ticari bir gelirden yoksun olarak zor günler geçirmeye, geçim sıkıntısı yaşamaya başladılar. İçimizde bir miktar dayanabilen, bir miktar işini hala sürdürmeye çalışan dostlarımız, arkadaşlarımız olmakla birlikte genel olarak sahafların durumu pek iç açıcı değil açıkçası. Ve küçük esnaf sayılabilecek nitelikte ticari işletmeler olan Saaflar onlar da bir nevi gündelik hayatlarını kazanan gündelik olarak yaşamlarını sürdüren insanlar sınıfındanlar. Pek çoğumuzun dükkanları, pek çoğumuzun bulundukları ticari olarak bulundukları mekanlar, kiralık, kirada ve sürekli vergi ve çeşitli ödemeler ve masraflarla da karşı karşıyalar. Bu yüzden, bu arkadaşlarımızın ya da sahaf dostlarımızın gelirlerinin özellikle gündelik gelirlerinin ticari cirolarının olmayışı onları geri dönülmez bir yıkıma geri dönülmez bir borç içine sokmakta ve bu sürecin uzaması neticesinde yani ticari faaliyetin azalması durması sürecinde hiçbirimizin bu sürecin sonunda her şeyin serbestlik kazandığı dönemlere ulaşması mümkün olmayacakmış gibi gözükmekte. Dolayısıyla bir sahaf grubuna nasıl bir yardımda bulunabilir bu durumu kitap sever insanlara, kitap dostlarına kitap kurtlarına, kitaba düşkün insanlara nasıl duyurulabilir, aktarılabilir? Bunun düşüncesi ile ve bunu propagandasını yapıp İnsanlara bunları anlatabilmek adına Türkiye Sağaf Kollektifini oluşturduk. Nedret işleyi duyuyorsunuz. Türkiye Sağaf Kollektifinin çağrısını ondan dinliyoruz bu akşam Açık Radyo'da. Sağafların güncel koşullarını hem moral hem de ekonomik manada koşullarını kısaca özetledi bizlere. Şimdi Türkiye Sağaf Kollektifinin bu günlerde Mart ayı itibariyle yapıp ettikleri ve geleceği nasıl gördükleriyle ilgili Nedet Bey'in sözlerini dinlemeye devam edelim. Açık dergi. Türkiye Sahaf Kolektifi 2 Mart 2020'de yayına başladı ve Instagram, Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal medya araçlarından oluşturulan sayfalar ve hesaplar aracılığıyla kitap severlere, kitap dostlarına ulaşmaya, onları sahaflar hakkında bilgilendirmeye, sahafların durumlarını onlara izah edip anlatıp onlardan sahaflara bir şekilde kitap alarak veyahutta sohbetlere katılarak veya o hesaplarda yapılan söyleşileri dinleyerek bizlere destek olmalarını sağlamak üzere çağrılarda ve bildirilerde bulunduk. Bu Türkiye sahaf kolektifi İzmir, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, Antalya gibi kentlerde sahaflıkla uğraşan ve çeşitli anlamlarda müşterileri, dostları, ahbapları olan esnaf arkadaşlardan meydana geliyor. Ağırlıklı İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok sahaf arkadaşımız ve pek çok kitapçı işleriyle, kitapçılık işleriyle iştigal eden dostlarımız bu hareketin içinde yer alıyorlar. Şimdiye kadar bizleri hem gazetelerden, hem televizyon kanallarından, hem de sosyal medyadan pek çok dostumuz, pek çok kitap sever arkadaşımız desteklediler, yayınlar yaptılar ya da yayınlarımıza destek oldular. Yayınlarımızı tanıtmaya gayret ettiler. Salgın öncesinde kitapçıların ve sahafların ekonomik koşullar nedeniyle zaten durumları pek iç açıcı olmadığını konuşmamın başında belirtmiştim. Bu koronavirüs hadisesi dükkanların kapanmasına neden olduğu için iç açıcı olmayan bu durumu tamamen gerçek kıldı ve sahaflar gerçek anlamda pek çok gelirlerinden yoksun kaldılar. Sahavlar ticaret erbabıdır, kabul ama bu kişiler aynı zamanda sohbet, konuşma, karşılıklı dertleşme, müşterileriyle dost olma ve onlarla arkadaş gibi hareket etme özelliğine de sahip insanlardan oluşurlar. Dolayısıyla maddi kaygılarımızın yanında bu Türkiye Sahaf Kollektifini ortaya çıkarmakta ve insanlara ilan etmekteki başka bir amacımız ise dostlarımızın, müşterilikten ahbaplığa ulaşmış, arkadaşlığa ulaşmış dostlarımızın bizle direkt olmasa bile internet, telefon ve diğer sosyal medya kanallarıyla bize ulaşmaları, bizle sohbet etmeleri, bizim anlattıklarımızı izlemeleri, bizim videolarımızı kendi alanlarında dostlarıyla paylaşmaları dolayısıyla kültürel sahafiyenin kültürel ortamını daha yaygınlaştırıp insanlarla sahafların bir anlamda medya üzerinden, sosyal hesaplar üzerinden pekişmesini ...sağlamak isteğidir. Tabii ki sahaflarımızı... ...bu noktada kurtaran... ...ve sosyalleşmelerini... ...henüz kesintiye uğratmayan... ...ve ticaretende bir takım... ...işlerin yapılabileceği bir alan... ...sosyal medya... ...internet işlemleri. Dolayısıyla... ...bugün size hitap ettiğim gibi... ...ve deminceki sözümde de... ...belirttiğim... işte ...instagram, twitter ve işte YouTube gibi kanallarda açmış olduğumuz sahaf Kolektifi adı altında hesaplar ve kanallar dolayısıyla sizlere hitap etmek, sizlerin beğenisini almak, hatta ve hatta ilerleyen günlerde çeşitli araçlarla gerek canlı müzayedeler, gerek listeli satışlar, gerek sunduğumuz tanıtımlı kitaplar aracılığıyla internet üzerinden, bizlerden ticari olarak da yararlanabileceğinizi, bize ticaret yoluyla da destek olabileceğinizi belirtmekte yarar görüyorum. Bu virüs hadisesi ve memleketimizde ve dünyada yaşanılan bu büyük değişim elbette ülkelerde, ülke, ülkelerin hayat tarzlarında ve de sosyal yaşantıda Büyük değişikliklere yolu açacağı görülüyor. Bu karşımızda duran büyük bir gerçek. Tabii ki bu durumun sahafların dükkanlarından çekilerek evlerine sığınmaları hadisesi elbette sahafların da bir takım zamanlarda tavır ve davranışlarında, ticari işlemlerinde yani sonuçta hayatlarında büyük değişikliklere yol açacağı görülüyor. Zaten şu an sahaflarımızı gerçekten ayakta tutabilen ve onların daha bir miktar daha direnmelerine neden olabilecek tümden hemen kapatmak ve meslekten ayrılmak gibi bir sıkıntıyı yaşamamalarını sağlayan en önemli nokta internet dünyasının Sahaflara getirdiği iyi, olumlu olanaklar. Ancak bu yolla sahaflarımız bir miktar daha direnmekte, ayakta durabilmekteler. Bu tabii daha ilerki zamanlarda daha da yaygınlaşıp, daha da ilginç işlere yol açacağı aşikar. Sahaflık bir kültür. Hem gelişmiş ülkelerde hem şark dünyasında hem de bütün e, kültürlü işlerde önemli bir nokta. Dolayısıyla sahaf kültürünü yine sahaf dostları, sahaflara emek sarf edenler, kültür hayatıyla ilgili olan ilgili ve yetkili kimseler el birliğiyle, el birliğiyle birleşerek ve de bu konuda her türlü birbirlerine destek ve katkıyı vererek bu sorunun üstesinden gelecekler. Tabii ki bu işin başını çeken yine sahaflar ve bu sahaflarla ilgili olarak harekette bulunacak kültürle ilgili insanlar ve gruplar olacaktır. Sahaflar bütün kitapsever dostlarını sahaflara desteğe ve bu kötü günlerde sahaflarımızı koruyup kollamaya davet ediyor ve Sloganımız olan sahafını koru kitap aşkına diyor. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağlık kültürü, sahaf dostlarının bu kültüre emek verenlerin birbirlerine destek ve katkı sunmasıyla yaşayacak dedi Nedret İşlim Türkiye sahaf. Kolektifinden. Bu akşam sizlere bir çağrı ulaştırdık sahafını koru kitap aşkına başlığıyla geçtiğimiz günlerde başlamış bir sosyal medya temelli merkezli e, sahaflar ve e, severler buluşmaları gerçekleşiyor. Bunların açık adreslerini açık adreslerinde sizlere paylaşacağız ama sizler rahatlıkla arama motorları üzerinden kolektife ulaşabilirsiniz. Evet oldukça önemli böyle hareketlenmeler Türkiye sahaf kolektifi İyi de bir e, örnek bununla birlikte biz de açık radyo e, olarak safiye kültürünün e, kıymeti konusunda gayet ikna vaziyette olduğumuz için nedet işliğe kulak verdik. Kansu Şarman'a da bu bağlantıyı bizlerle sağladığı için ayrıca teşekkür ederek şimdi ilk yarım saatimizi kapayalım bu akşam. <Gülüyor> Dergi